9. Özellik Yöneticinin tehlikede olması Müslim sahihinde Ayşe radıyallahu şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman düşman taarruzundan endişe ederek bir gece uyuyamamış ve keşke ashabımdan salih bir kişi bu gece nöbetimi bekleseydi demişti. Tam bu sırada ansızın bir silah hışırtısı işittik. Bunun üzerine Resulullah, kimdir o diye seslendi. Ben Saad bin Ebi Vakkasım dedi. Resulullah, niçin geldin diye sordu. Saad gönlümde Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı hakkında bir endişe uyandı. Nöbetini tutmaya geldim diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, Saad bin Ebi Vakkas'a dua etti. Sonra da uyudu. Tirmizi'nin sahihindeki bir rivayetine göre Hz. Aişe şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselam gece kendisini muhafaza ettiriyordu. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Maide 67 Kavli Şerifi nazil olunca Resulullah aleyhisselam başını çadırının kapısından çıkararak Ey insanlar dağılın, nöbeti bırakın. Allah Celle Celaluhu beni korumayı vaat etti dedi. Resulullah Aleyhisselam, mualekenin niteliği ve durumun tehlikesini biliyor, bu yüzden gecelerini uyanık olarak geçiriyordu. Kendisinin düşmanın birinci hedefi olduğunu biliyordu. Onun için devamlı olarak uyanık, dikkatli ve tetikteydi. Çünkü gece karanlığı çöktüğünde Mekke'de yerine getiremedikleri gayelerini uygulamak için müşrikler içeri sızabilirlerdi. Bunun için nöbet tutulmasının gerektiğini belirtti. Aynı şekilde askerler de içlerinde aynı duyguyu hissediyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'dan hiçbir emir almadığı halde Sa'd'ın eli silahındaydı. Durumun tehlikesini biliyordu. Bu durum, ''Allah seni insanlardan koruyacaktır'' mealindeki ayet nazil olana kadar, Müslümanlarca devamlı yapılması gerekli bir iş olarak kararlaştırılmıştı. Bu ayet onları mutmain etti. Şüphesiz bu durum, Resulullah Aleyhisselam'a has olan durumlardan biridir. Onun dışındaki Allah'ın bütün kullarının Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uyarak nöbet yönünden gerekli tedbiri almaları ve ani çatışmalara karşı tam bir hazırlık içinde olmaları gereklidir. Özellikle yönetici durumunda olanlar safların arasında düşmanlar bulunduğu zaman bu konuya daha çok önem vermelidirler. Hülefâ-i Raşidi'nden ve yeryüzünün ahalisinin liderlerinden üçünün suikaste gittiklerini unutmamamız gerekir. Onlar, kainatta takva ve adaletin zirvesiydiler. Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Ali bin Ebi Talib. Allah onların hepsinden razı olsun. İslami hareketin liderleri iyilik, adalet ve takvalarına dayanarak muhafaza için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmemelidirler. Çünkü İslam düşmanları onların varlıklarına dayanamamaktadır. Hatta İslami gruplar bile kendileri aleyhine harekete geçebilir ve onların elleriyle öldürülebilirler. Ali ve Osman radıyallahu anh'in öldürülmeleri olayı bizlere saklı değildir.